Soru. Yüz avret değildir. Yüz avret olmadığına göre bakılması caiz midir, değil midir? Cevap. Hadis-i şerifte, kim yabancı kadının güzelliklerine şehvetle bakarsa, kıyamet gününde gözüne bir kurşun girer, buyrulmuştur. Hadis-i şerife binaen fukaha, hür ve yabancı bir kadının yüzüne ve avuç içine bakmak caiz değildir, dediler. Ebu Hanife'ye göre, zaruret halinde caizdir. Ebu Yusuf'a göre bileklerine bakılabilir. Şehvetten emin olmak şartıyladır. Şehvetten emin olmayana haramdır. Cevhere ve Lubab kitabında Kuhustani'den naklen şöyle kaydedilmiştir. Bu hükümler bizim zamanımızda geçerli değildir. aley gençlerin yüzlerine, el ve ayaklarına bakmak haramdır. Dokunmak ise daha da helaktır. Nitekim hadisi şerifte, ''Kim bir kadının eline dokunursa, hiç kurtuluş yok, dokunduğu eliyle kıyamet gününde ateşten kor parçasını eline alacaktır.'' buyrulmuştur. Üç yerde kadın yüzünü açabilir. 1- Hakimin huzurunda, 2- Şahitlikte, 3- Tedavi zamanında.